Ders veren bir mürşit, ders verdiği kişilere, mürşit özür dilerim, müritlerine dese ki kredi çekip bir işte külliye, bir cami yapabilirsiniz, alabilirsiniz dese buna itibar edilir mi? Şimdi yani e, devlet başkanı bile olsa kişinin hocası, e, amiri, e, eşi olsa bile Yetkili yetkisiz kim olursa olsun bir Müslümandan bir şeyin yapılmasını istediği zaman o yapılan şeyin İslam'a, dini mübine uygun olması lazım. Yani kredi çektiğinde işin içinde faiz varsa şimdi faizle de helal diyemeyeceğini göre. Hı hı. Dolayısıyla yani oradaki müridin şeyhini, mürşidini dinlemesi caiz değil. Yani de dese ki Mürid hadi içki için. Aa. Yani şey şey Müridine dese ki böyle bir şey demez de hani söz geldi dese. Hı, hı. Içki içecek mi? İçmeyecek. Hayır. Hadi zina din dese edecek mi? Etmeyecek. Yalan söyleyesin dese yalan söyleyecek mi? Söylemeyecek. Canım bugün e, namaz kılmıyor verelim dese kılmayacak mı? Kılacak. O da öyle yani kredi de öyle. Yani eee ayar içinde faiz varsa faizi de Allah haram kılıyor. Yani Allah'ın dediğini mi tutacak, şeyhin dediğini mi tutacak? Evet. Günümüzde faiz meselesi biraz daha sanki az günahmış gibi görülüyor. Tabii yani bu <gülüyor> evet. için demiyorum ama halk nezdinde bu şekilde. Şimdi şöyle düşünen var. Bak şöyle yorumla işin içine gidiyorlar bazı insanlar. Efendim Türkiye diyorlar Darül Harptir. Yani bir Darül İslam değildir. Yani bir İslam yurdu değildir. Yönetim İslami değildir. Devlet İslami değildir. Yani dolayısıyla bir Darül Harp hükmündedir. Mesela Türkiye için. Dolayısıyla işte davul Harp'te de faiz alınması caizdir. Öyleyse alabiliriz diyorlar. Yani bu yoruma katılmak mümkün değil. Bir defa Darül İslam, Darül Harp diye ayet ve hadislerde geçen bir kavram yok. Bu iki kavram var. Tarihte kullanılmış. Ama tamamen siyasi bir kavramdır. Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin hiçbir ülke homojen değil. Yani tamamen Müslümanlardan oluşan, tamamen Hristiyanlardan oluşan bir ülke yok. Hı hı. Yani Almanya'da gitseniz 5 milyon Müslüman var. Fransa'ya gitseniz belki 3 milyon Müslüman var. Amerika'da belki daha çok, Rusya'da çok. Mesela Rusya'da 25 milyon Müslüman'dan bahsediyor. Çin'de mesela. 40 milyon Müslüman var. <gülüyor> dünyanın bütün ülkelerinde, Kanada'yı, dünyada Müslüman var. Yani bugün dünyanın her tarafında e, Müslümanlar, Müslüman olmayanlarla birlikte yaşıyor. Bu e, normal, tabii bir şeydir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın zamanında Medine-i Münevvere'de de öyle değil miydi? Yani Medine-i Münevvere'de vardı, Yahudiler vardı, müşrikler vardı, münafıklar da vardı. Dolayısıyla yani Allah'ın haramı, yani e, Türkiye'de işte diyelim ki Suudi Arabistan yani Allah'ın haram kıldığı bir şey Suudi Arabistan'da geçerli. İran'da geçerli. Efendim şuradan Mısır'da geçerli. Türkiye gelince burası layık bir devlettir. Öyleyse burada geçerli de böyle bir şey yok yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahkamı evrenseldir. Bütün ülkeler için geçerlidir. Yani Zambiya'daki bir Müslüman da Kanada'daki bir Müslüman da Fransa'daki, Almanya'daki Suriye'deki bir Müslüman da dünyanın neresinde yaşarsa yaşsın Allah'ın kitabındaki emir ve yasaklara uymakla yükümlü. Şöyle diyebiliriz mesela Kur'an-ı Kerim'de hırsızın elini kesin diyor. Şimdi bir hırsızlık yaptı. Allah da hırsızın elini kesin diyor deyip de 3-5 Müslüman toplanıp hırsızın elini kesemezler. Hmm. Ne olacak? Bu ferdin uygulayacağı bir talimat değildir. Devleti yöneten otoritenin uygulayacağı bir talimattır. E bugün de mesela Türkiye Cumhuriyeti devletinde bunlar esasen alınmıyor. Yani Kur'an ahkamı dedim ki cezalarla ilgili ahkam dikkate alınmıyor. Mesela bizim e, ceza hukukumuz başlangıçta İtalyan ceza hukuku tercüme edilerek alınmış. Sonradan çok değişti ama bizim yani insanların yaptığı bir ceza hukuku. E, işte Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nden çıkmış bir kanundur. Mesela bizim Türk Ceza Kanunu'na baktığımız zaman e, Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun olanı da var, uygun olmayanı da var. Dolayısıyla o zaman e, Müslümanlar mesela hırsızın cezasını 3-5 kişi bir araya gelip de Kur'an'da böyle envah ediyor uygulamazlar. Yani Ama Allah faizi haram kıldı. Şimdi faiz almamak için devletin faizi yasak etmesi gerekmiyor ki. Mesela içki Türkiye'de serbest. İçkiyi Allah haram kılmış. Devlet bize illa içki için mi diyor. Devlet bize illa faiz alın mı diyor. Mesela devlet bize ille kumar alın mı diyor. Yani kumar oynayan, yani Türkiye'de kumar yasak da şans oyunları diyelim. Hı hı. İlla gidip de şans oyunları oynayayım mı diyor. Yıl başına gidin ile bilet alın mı? Demiyor. Bu ferdi vicdanına bırakılmış. Türkiye'de Müslüman olan da var, Hristiyan olan da var, Ateist olan da var. Değil mi? Yani adam içen içer. Ama Müslüman olarak biz bireysel olarak, fert olarak, kişi olarak uygulayabildiğimiz bütün Kur'an ahkamını uygulamakla yükümlüyiz. Hatta bugün miras hukukunu bile biz Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak uygulayabiliriz. Yani kendi aramızda Kur'an'ı görme taksim ederiz. Devlete deriz ki biz malı böyle bölüştük. Niye böyle bölüştünüz demez bize. Hmm. Ama dediğim gibi cezalarla ilgili kısmın hani o suçun yargılanması ve böyle bir hüküm verilmesi. Ondan sonra devlet eliyle, otoritesiyle bu işin uygulanması lazım. Bu uygulanmıyor. Bu da beni bağlamıyor. Öyle değil mi? Yani evet. fert olarak onu uygulanmasından ben sorumlu değilim. Ama faiz için öyle bir şey diyemeyiz yani. Dinlenmez yani sözü. Evet.